Ahmet İnselli Ufuk Turu Günaydın Ahmet? Günaydın. Günaydın. Günaydın abi? Evet, bolacak konu var. Konu çok fazla. <gülüyor> evet, üç şeyle üzerinde anlaş yani konuşalım demiştik. Hazırlık yapıp anlaş. <gülüyor> <Da> anlaştık. Anlaştık. <gülüyor> Bu tarafın NTV ya da NTV yayını üzerinde birazcık konuşalım. Çok açısından. Çok ağır, evet. Bugün Alper görmüş tarafta onu ele, ele almış. almış. evet Bir açılımla ilgili de Kürtlerin sevinç gösterisinin nasıl karşılandığı üzerinde biraz durun. Bir de tabii bu kağıt parçası diye başbuğun terimiyle adlandırılan belgenin ıslak imza ve gerçek çıktığı yolundaki ihbar üzerindeki hızlı gelişmelerle darbe ben, planları, belgeleri. Evet. E, hemen hızlı girelim istersen. Birincisi e, bugün Alper Görmüş e, çok doğru bir tespit yapmış. Yıldıray Uğur'un da e, bir e, kendi öz nitelinde bir yazısı var e, Taraf Gazetesi'nde. E, bu iki e, yazıda ortaya çıkan şöyle bir hali Turiye yani e, Alper görmüş buradaki e, buradaki sorumluluğun e, haberi atlatırım endişesi taşıyan e, gazetecilik refleksi olduğunu ve bunun e, giderek artan ve giderek gazeteleri gazetecileri esir alan bir refleks olduğunu belirtiyor e, ki doğru Yıldrao orada burada bir ikinci boyutu ekliyor. Hani sürekli flash flash en en fazla olay, en çarpıcı olayı veren ve dolayısıyla gündemi belirleyen gazete olmak tutkusunun okuyucular tarafından da desteklenmesinin gazeteleri sürüklediği bir tuzaktan bahsediyor ki bence çok doğru bir tespit. Çok kişi tanıyorum ben. Örneğin taraf gazetesini sadece ben birinci sayfasına bakıyorum yetiyor bana deyip e, okuduğunu ve bu gazetelerin birinci sayfalarının nasıl içlerinden bağımsız e, sayfalar haline geldiğini de biliyoruz. Gazetelerin birinci sayfası siyasi olarak denetlenir. Ondan sonra içinde aşırı sağdan radikal sola kadar dünya kadar yazar olur, çizer olur, gazeteci olur. O önemli değildir ama birinci sayfa, birinci sayfa o flash flash haberlerin patladığı birinci sayfa stratejik öneme haizdir ve orada gazeteyi Tarihi yaptığını, toplumu belirlediğini, gidişatı belirlediği e, inancına haizdir. Ve bu biraz ego aynı zamanda tabii. Çok ciddi bir ego şişmesi. Evet, o zamanda tabii yani rasyonel düşünce, mantık da evet. e, biraz erden gitmiş gibi oluyor. Yani ne kadar çok çalışıyoruz, az imkanla çalışıyoruz falan dense de bu o ego şişmesinin e, birçok gazetede gözüken, gazetecide... Maalesef e, Türkiye'de e, yani dünyanın çoğu gaz yerinde gazetecilerde bu ego şişmesi vardır. Ama Türkiye'de bu ego şişmesinin e, aşırı e, bir noktaya geldiğini e, söylemek çok abartılı değil. Taraf gazetesi de tabii bundan muaf değil. Taraf gazetesi'nin sorumluları da bundan muaf değiller. Bu ego şişmesinden muaf değiller. O ego şişmesi insanı köreltiyor. Evet, özellikle şeyden... editorial bir yani editorial evet. bakışın... E, zaman zaman ortadan kalkması gibi tehlikeli bir durum. Mesela çok anlamlı bir örnek mi bilmiyorum ama şimdi mesela otomobil sayfası da yapıyor taraf gazetesi ve orada koltukları bir 4x4 jip reklamı gibi bir haber var. Evet. 1-6 milyon dolara satışa evet. sunulmuş ve koltukları balina penisi derisiyle kaplanmış diye bunu bir Olumlayarak haber veriyor. Şimdi bu. Ben görünce ya <gülüyor> kaç hat, tane balina penisi gerektir bir un kaplamak diye düşündüm. Balina penisinin büyüklüğünü bilmiyorum ama... Ama yani böylesine gerekir. bir insafsızca, evet. acımasız evet. bir haber de tarafta görünce insan evet. içi acımıyor değil doğrusu. Yani. Acıyor, acıyor. Bir de bu Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir iki dakikada onu da belirteyim bir... Garip bir şey var. Bunu Taraf Gazetesi için söylemiyorum ama e, garip bir şey var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, ve onunla beraber e, helikopter kazasında ölenlerin e, ölüm haberleri geldikten sonra e, tabii ki Türkiye'de hemen bu işler komplo. İşte araba kazası olsa komplodur. E, ayağa kaysa birisi, olsa önemli birisi hemen komplo düşünürüz. Çünkü böyle bunların bir kısmı da doğru. Gerçekten Türkiye'de müthiş bir güvensizlik ortamı olduğu bir yerde her şey birilerinin e, komplolarıyla izah ediliyor. Bilmiyorum ama B Büyük Birlik Partisi yöneticileri ilk başta bunun işte komplo olmadığının e, bunun maalesef bir kaza olduğunu da belirterek e, kendi tabanlarını sakinleştirmeye çalışırlarken benim dikkatimi çekmişti. Birkaç kişinin daha dikkatini çekmişti yanılmıyorsam. Durduk yerde başka hiçbir konularda konuşmayan Fethullah Gülen bu olaydan bir veya iki gün sonra mıydı? Tam hatırlamıyorum. Zaman gaytesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, e, kazası bir suikast olabilir diye bir e, bir fikir ortaya attı. Yani bu Amerika'dan Fethullah Gülen gece rüyasında mı görür de bu vahimi iner rüyasında mı görür? Nasıl haber alır burada insanlar? Veyahut böyle bir şey aklına gelirse, hani herkes gibi aklına gelirse bir yen şey insanın aklına geliyor. Fethullah Gülen bir gün konuda hiç konuşmazken yani bu... E, ...günlük olaylarla ilgili... ...birdenbire bunun konuşması dikkatimi çekmişti doğrusu. Nereden giriyor bu? Bu topa nereden giriyor? Buna niye ihtiyaç duyuyor diye. Sonra baktım... ...Zaman Gazetesi'nde bu şey... ...sürekli gündeme getiriliyor. Ne denir bu... E, tema. Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, komplo sonucu öldürülmüş olacağı teması. bak Sürekli gündeme geçiyor. Hatta BBP yöneticileri bunu sakinleştirmeye, bunu kapatmaya çalışıyorlar. Sürekli Zaman Gazetesi merkezi bir şey var, böyle bir pompalama var. E, sonra yanılmıyorsam Avni Özgürel'le ama bulamadım yazısını. E, onun yaptığı bir analiz diye hatırlıyorum. Beni aydınlatmıştı. Ve Fethullah Gülen çevresinin e, Büyük Birlik Partisi tabanını Kelline cezbetmek girişiminde bulunduğunu, böyle bir taban oluşturma girişiminde bulunduğunu ima etmişti. Ve bunun içinde işte Muhsin Yazıcıoğlu'na biz asas sahip çıkıyoruz. Endişesi içinde davrandığını e, söylemişti. Bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama bunları yan yana getirdiğimizde e, Taraf Gazetesi'ne bu haberi de e, nereden geldiğini bilmiyoruz ama Sızdıran'ın Kişilerin bu endişeyi, bu kampanyayı sürdürme çabasında olduklarını tahmin edebiliriz, doğrusunu söyleyeyim. Haberin aslında sızma olduğuyla ilgili kısımda da bir sıkıntı var çünkü Vakit Gazetesi bu haberi Haziran ayında zaten aslında haber olarak vermiş. Öyle evet. mi? Bak bunu bilmiyorum. Ha, evet, bir de öyle yani bir biz şey onu mi? bulduk, yayınladık ha. da. Yani ha. Haziran'da aynı, ya yani bir tek fark var, işte 196 değil 96 arama falan gibi ha. bir şey, ama haber birebir aynı haber. Anladım. E o zaman bunu ısıtıp yeniden çıkarmış. Evet bir de öyle, öyle bir tarafı vardı. Üstelik ben son bir nokta biraz fazla uzadı bu konu ama madem girdik bir küçük ayrıntı daha da gözüme çarpmıştı. Ee, yalnız birinci sayfa değil e, bu işte ölüm helikopterinde 139 defa arandı falan gibi sürmanşetten verildiği sıralarda tarafta bu haberin. İçeride bir yerde de biz dememiş miydik diye Büyük Birlik Partisi il başkanlarından ya da başkan yardımcılarından birine atfen bir haber vardı. Bize meczup muamelesi yapıyorlardı. Bakın biz demedik mi görmediniz mi diye de bir haber de vardı. Gene tarafın içinde bunu evet. da söylemeden evet, evet, evet Böyle bir operasyona alet olmuş olabilir taraf gazetesi kendisine rağmen. Ee, ama bütün bunlar hakikaten e, bu e, kendisini kullandırtma ihtimali bir İkincisi e, gazetelerin bazı içinde e, çeşitli çevrelerin e, e, haber kendileri amaçlı haber beslemek için kendileri amaçlı e, haberleri kullandırtmak için ilişkide oldukları insanlar var gazeteler bunları bilirler. Önemli gazetecilik bunları bilip bunların tuzağına düşmeden o bilgiyi kullanmak ama işte evet. her zaman oldukça <gülüyor> kolay <gülüyor> değil <gülüyor> e, ikinci konuya geçelim evet, lütfen açılımla biraz ilgili şimdi bir yavaşlama ve durdurma. soğutma, operasyonu, soğutma, soğutma operasyonu başladı değil mi? E, evet soğutma operasyonu bu biraz e, iki üç tane kısaca şeye değinmek istiyorum tespit e, birincisi eee birçok kişi haklı olarak belirtti ve bütünüyle katılıyorum. mahmurdan gelen şimdi bir kere şunu hemen düzeltelim. Yani bu inanılmaz bir bilgi kirliliği. 36 tane PKK'lı teslim oldu lafı geçen hafta evet. da düzeltmiştik. Gene düzelttim ve bu ısrarla böyle ifade edilmiyor Böyle ediliyor. yazılıyor ve söyleniyor evet. Yani bu bu, bu, bu, bu yani hakikaten ne kadar manipülasyona açık bir toplum olduğumuzu gösteriyor ve çok tehlikeli. Bunu sizce evet. basın yanlışlıkla mı yapıyor ya da bilmeyerek hayır mi yapıyor? Hayır hayır, hayır bilerek, yapıyor, bilerek yapıyor. İhmalden yapıyor bir kısmı. Bir, evet, e, ama bunun bir kısmını da bilerek yaptığını söyleyebiliriz. Hı -hı. Kesinlikle bilerek yaptığını söyleyebiliriz. Oradaki 10 e, yaşından küçük, 15 yaşından küçük çocukların da 3-4 tane çocuğun da PKK'lı Mahmur kampından gelenlerin PKK ile bir alakası yok. Mahmur zaten Birleşmiş Milletler'e ait bir kam evet, kamp. Mülteci kampı yani. Mülteci kampı. Ee, ama PKK'lılar da var 8 tane bunu biliyoruz Kandil'den gelen 8 tane PKK'lı var hmm. 26 artı 8 2 e, ekip oluşuyor 2 heyet e, söz konusu Almanya'dan gelecek olanların da PKK'lı olduğunu söylemek yanlış değil Ö, gele, yani bilmiyoruz kimler gelecek ama böyle e, PKK'nın e, Almanya e, temsilcisinin Avrupa temsilcisinin kendi beyanları var e, e, dolayısıyla bu da doğru ama e, mahmurdan gelenlerin bununla alakası yok. Evet onlara dağdan gelenler diye demek de yanlış çünkü hem mahmur olabilecek diye, en fazla ova yer <gülüyor> ova yani Avrupa'dan da Avrupa ülkeleri de dağ sayılmaz. Altyazı belki kara ormanlardan falan o dağlardan geliyorlarsa belki işte oradan, <gülüyor> onun için veya yukarıdan uçak <gülüyor> verdikleri için <gülüyor> dağdan iniş gibi gözükebilir. Evet bu e, Burada birinci sorun bence e, Kürtler niye sevindi sorusunu soranlarda yatıyor. Bir, bir oradan başlamamız lazım. Evet. Kürtler niye sevindi? Dolayısıyla şöyle bir zihniyet. Kürtler seviniyorsa dolayısıyla bizim üzülmemizi gereken bir kaybımız var demektir. Burada bir gerçekten e, onlarız sevinmesi bizim bilmediğimiz bir e, kaybımız bize rağmen Biz teslim yani biz kaybettik ki onlar seviniyorlar onların sevinmesinin kendi sevincine dahil edemeyen bir zihniyet gerçekten çok zorunlu bir zihniyet ve bu zannediyorum sorunun en derindeki kaynağını oluşturuyor e, bir Kürtler seviniyorsa Türkler bir şey kaybetmiştir hemen teslim olduk onlar kazandılar onlar zafer aldı Biz e, e, kaybettik e, fikrinin yerleşmesi onlar ve biz. Dolayısıyla şöyle bir şey e, Türkiye'deki Kürtlerin demokratik haklarını elde etmelerini Türkiye'deki Türklerin bazı egemenlik haklarından feragat etmeleri olarak anlaşıldığının en anlamlı göstergesi. Hı hı. E, i̇kincisi ve bu gerçekten de Türkiye'de önümüzdeki dönemde çözmezsek sorunun giderek derinleşmesine neden olacak e, ana kaynak gibi geliyor bana. İkincisi, e, Orta Doğu toplumlarındayız. Bunlar jest toplumlarıdır biliyorsunuz. E, i̇çerikten ziyade görüntünün önem verildiği e, toplumlardır. E, PKK'nın da, DTP'nin de, e, DTP'nin içindeki PKK'ya yakın unsurların da Burada bir PKK gövde gösterisine dönüştürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bunu siniye çekmek bazılarına zor geldiği için çok büyük tepki gösteriyorlar. Siniye çekmek olarak algılıyorlar. Bunun aynı zamanda ya savaştan kurtuluyoruz, gövde gösterisi de olabilir. Savaştan kurtuluyoruz. Ee, bu insanlar büyük bir gerilim içinde yaşıyorlardı. Ellerinde silahlı dağda dolaşan insanların e, obaya inmesi, silahları teslim etmesi, önümüzdeki dönemde çatışmaların olmayacağı sevincini yaşıyor olmaları e, bir e, böyle bir sevinç gösterisinin nedeni olamaz mı diye düşünmek yerine e, şehitlerin e, anısının e, ifade edildiğini e, düşünmek önümüzdeki dönemde daha fazla şehit e, vermenin sanki bir e, haslet e, olarak e, görüldüğünü bir şekilde ima ediyor. E, bu e, jest toplumlarında e, akıl yoluyla çözüme ulaşmak her zaman daha zordur. E, Ahmet Türk'ün hatta Murat Karayılan'ın e, bir demeci var. Biraz fazla aşırı iyimserlik ortamı galiba Türkiye'deki Kürtler'de oluştu derken belki de biraz bunu ima ediyor Murat Karayılan. Ahmet Türk'ün de söylediği benzer bir değerlendirme var. Yani biraz bunlar aşırıya da kaçmış olmaz mı diye. Ama zaten bölgedeki bütün gösterilerde bu aşırılığı her zaman yaşamadık mı, görmedik mi? Bu şimdiye mi özgür? Bu, tarih bunlarla dolu bu aşırılıkların bir gerdanlık gibi <gülüyor> boğazımıza yani dolanmasıyla. Aşırılık olduğu zaten evet. böyleydi aşırılıklar hep böyle değil miydi? Bir küçücük olayda binlerce kişinin öfkesinin e, kabardığı veya bir küçücük ile olumlu bir olay olduğunda olumlu bir olay olduğunda binlerce kişinin sevinçten e, çılgına döndüğü bir e, ortam değil miydi burası? Evet, yalnız öyle de değil. Yani sadece toplumsal anlamda da değil. Mesela gazetelerin köşe yazarlarından, eski genel yayın yönetmenlerinin inanılmaz aşırılıktaki yazılarına da sık sık rastlıyoruz zaten. Evet, evet. Şiddet Mesela tarih. daha soğukkanlı bakmak, PKK içinde ne oluyor, bunları nasıl yaşıyorlar diye bakmak ve burayı analize etmek çabasını pek görmüyoruz. Halbuki örneğin iki tane vaka var. Eee... Pazartesi günü, geçen pazartesi günü Mahmur'dan ve Kandil'den gelen kişiler sınırda teslim olurlarken, onun hemen ertesi günü Fırat Haber Ajansı'nda Cemil Bay'ın bir demeci yayınlandı. Ve Cemil Bay'ın demecinde uzun bir konuşma, bu yaşanan olaylardan bahsediyor. Ama tabii bunları, bu gelen kişilerin tutuklanıp tutuklanmayacakları bilinmiyor falan herhalde pazar günü yapılmış. Salı günü de e, servise konmuş bir demeçti ve orada Cemil Bayık bu gelişmelerden çok rahatsız olan bir kişi havası veriyordu. Hiç öyle silahları bırakacağımızı, PKK'nın silahlı mücadele bırakacağı zannedilmesin falan diyen bir e, bu süreçte askeri konumunu kaybeden bir komutanın e, hani barış olursa ben ne yapacağım endişesini taşıyan bir e, komutan edası, havasındaydı. Hemen ertesi gün Murat Karayılının bir konuşması yayınlandı. Orada ise tam tersine bu işin siyasi gidişatında yön vermek isteyen ve artık silahlarla siyaset yapmak yerine siyasetle siyaset yapmak beklentisinde olan bir kişiydi. Dolayısıyla PKK dediğimiz zaman o Cemil Bayın tavrını mı yoksa Murat Karayılının tavrını mı, Öcalan'ın tavrını mı ön plana çıkartacağız. Hangi böyle bir orası da böyle çeşitli görüşlerin çatıştığı bir bir yer ve bunu analize etmek, buranın e, siyasetin siyasal alana inmesini e, destekleyecek güçlerin önünü açmak gibi bir e, siyasete bir analiz e, siyasete yön verecek bir analiz yapma çabası yerine biz kaç kişi e, göbek attı e, PKK'lılar Türkiye'de teslim olmayıp teslim olup da hapse girmeyince kaç kişi göbek attı, kaç kişi de karalar bağladı. ...diye düşünüp... Işte, e, ...Elazığ'da yanılmıyorsam değil mi... ...vahim olaylar olduğunu. Evet. ...o olayları e, bir tür... ...ah gördünüz mü demiştik işte size... ...böyle yaparsanız böyle olur... ...Türk halkı da böyle yanıtlar diyen o... ...Deniz Baykal'ın korkunç... E, ...demecini sorun yapmayan... ...esas onu teşhir etmeyen... ...bir e, zihniyete teslim oluyoruz. Bunun yanında ama şöyle bir boyutu da yok mu? Yani e, AKP'nin de durduğu yer... ...tamamen farklı olmakla birlikte politik gidişat açısından. Ergenekon sürecinin başından beri genelde beklenen de böyle bir deli gömleği durum var. Yani kimse herhangi bir şeyle ilgili herhangi bir duygusal tepkisi olmasın. Herkes evinde otursun. Evet. Efendici olan biteni evet. dışarıdan seyretsin. Evet. Yani aslında bu anlamda kimse bizi galiba herhangi bir şekilde duruma müdahil zaten istemiyor. Hani herkes oturun seyredin. Sonuçları biz size söyleriz. Biz söyleyeceğiz. Evet. Evet, bu, bir durum var. Bu, bunun en tipik örneklerinden bir de bugün mesela Milliyet Gazetesi'nde gördüm. E, e, Gülden PKK'lılara diyor başlık. Başlık Çünkü onlar öyle attı. Efendice evet. gelsinler. Yani şimdi bir... Bu gelmenin neresi efendice değildi? Evet. Yani, yani terörün... lakla mı geldiler? E, orada bir taşkınlık mı yaptılar? Karakolda e, savcılıkta e, ifadelerini almak e, için e, oturmuş uslu uslu otururlarken e, etrafa mı saldırdılar, kendilerini miciletlediler. Neresi efendice değildi ki bu yaşanan? Evet yani terör bu sene artık bitmeli, herkes efendice gelir ailesine kavuşur diyor. Şimdi e, yani burada da çok eskilere dayanan yani belki yüz küsur yıldan beri bu iddia Terakki Jön Türkler'e kadar geri götürebileceğimiz belki de o ukalalıkta etmeyeyim bilmediğim konularda ama bir böyle devletin e, abi. Tamamen abi pus. baba ataerkil bir evet. tosiyon yani Tamamen döver, abi döver de sever de baba evet. yani. Böyle Bu mi? şimdi karar verdi. Siz de adayınerseniz ben sizi işte e, şey yapacağım. Affedeceğim. Çünkü affetmek üzere. Öbürkünü affetmek ve öbür, karşı tarafın da affedilmesini pişmanlık Olmasa da pişmanlık evet, evet. E, göstermiş, nedamet et, e, getirmiş. Kişi konumunda olursa ancak devlet büyüklüğünü koyabiliyor. Evet, büyüklük bizde abi. kalacak. Yani. Evet, evet. Böyle bir şey var. Evet, maalesef bu da bir kültür herhalde. Ee, galiba, galiba, <gülüyor> galiba. Ee, tabii burada gözden kaçan dünya kadar konu var. Barzani ile AKP'nin işbirliğinin PKK'yı rahatsız etmesi konusu var. Ee, Burada ciddi bir e, AKP ile Barzani'nin Kürt sorununda din kardeşliği üzerinden, çünkü Barzani, Barzani dediğimiz e, aile ve hareket çok muhafazakardır, çok dindar bir harekettir. AKP Barzani ile burada bir e, zemin birliği oluşturduğunda PKK mesela çok layık kalır ve Barzani de rahat edecek bir laikliktedir ...layıklık derken seküler anlamda söylüyorum. Hı hı. Ee, şimdi burada başka bir boyut var bir Mesela bu boyutu dikkate almadığımız zaman... E, ...oradaki yaşanan gerçek çatışmaları... ...gerçek e, siyasi manevraları anlamakta zorluk çekeriz. Ve biz buradaki işte e, ajitatörlerin e, yapacağı eylemlerle... ...gözümüz boyanmış halde, aklımız dumuru uğramış halde... E, Demek ki Kürtler çok büyük bir kazanç elde ettiler. AKP de bizi Kürtlere sattı diye düşünerek karalar bağlarız. Evet. AKP de tabi bu konuda büyük bir sorumluluğa ait. AKP'nin bu tür kriz dönemlerini iyi yönetemediğini biliyoruz. Türkiye'de toplumun buna çok daha güçlü biçimde hazırlanması gerekiyor. Yıllarca o topluma zerk edilen... Nefret e, şeyi e, zihiri e, öyle bir günde düğmeye basınca akıp gidecek değil elbette. Evet yalnız o da değil tabi yani bu işte, genel dilde kullanılan bütün bu söylemler dizisi de çok şey işte Küstahtır diyor mesela evet. biraz önce konuşuyorduk medyada. Küstah milletvekili onlar çünkü o yabancılar olunca böyle bir şey evet. oluyor. Bu, bu açıdan bakıldığı zaman epey bir restorasyona ihtiyacı var. Kesinlikle. Yani dil ve kültürün evet ama gene de gelişme oluyor herhalde. Ee, bence oluyor. Bence bunlar şey sancıları, değişim sancıları, sancılı olması kaçınılmaz ama bu sancılardan panikleyip geri adım atmamak lazım. Bu sancılar olacak. Bu sancılarsız olsaydı keşke tabii ama olmaması da bu kadar zaman o zaman bu toplum ne yaşadı sorusunu <gülüyor> kendimize <gülüyor> sormamıza <gülüyor> <Evet>. neden olurdu. <gülüyor> Doğru, fıkradaki gibi. Peki, o zaman bir de son olarak bu belge... Ben bu son olarak bu belgede en çok dikkatimi çeken, yani siz epey sabahleyin zaten ele aldınız, <gülüyor> beni bu bütün bu şeyler içinde en dikkatim yani kağıt parçası dedi. Şimdi e, kağıt değil böyle eee e, kağıt e, yığınları, tomarlarıyla uğraşmak zorunda kalacak Genel Kurmay Başkanı. Bir kere şu istifa mekanizmasını Türkiye'de hatırlatmak lazım ama Genel Kurmay Başkanını haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de kim hangi sorumlu istifa etmiş ki Genel Kurmay Başkanı istifa etsin? Normal koşullarda bu bir Genel Kurmay Başkanının istifasına neden olacak bir e, durumdur. Evet, Normal yani, koşullarda bu... Dünyanın başka yerlerinde olsa istifa eder Kendisi sorumlu olduğu için istifa etmez Yerarşik bir kurum olduğu için En üst makamdaki kişiye kadar giden bir e, Sorumluluk e, silsilesi olduğu için istifa eder Kendisini angaja ettiği için istifa eder Ama bundan sonra olayların sorunları bulunur Gerçek sorunlar cezalandırılır Ama simgesel olarak istifa etmiş olur Ama Türkiye'de yani hakikaten haksızlık etmek istemiyorum. Ulaştırma Bakanı e, tren kazası olduğunda bu Allah'ın işidir dediğinde istifa etmediği zaman, e, Sağlık Bakanı e, benzer konular olduğunda geçmişte e, istifa etmediği zaman, iç, İçişleri Bakanı polisler... E, e, insan haklı polisin insan hakları e, istiyoruz diye sokaklara döküldüklerinde istifa etmediği zaman e, muazzam e, deprem olaylarında bir kişi bile istifa etmedi. Bir kişi etmiyor, bile bir istifa, istifa, istifa etmedi. Değil mi? Kızılay'ından Evet. Dolayısıyla böyle bir sorumluluk mevki, me me mekanizmasının Türkiye'de işlemediğini bilerek yani bunu sadece genelkurmay başkanından beklemek e, pek doğru bir şey değil ya da belki o Türkiye'de diğer hani Yapabileceği en önemli işlerden bir tanesi Türkiye'de geri kalanına ders vermek anlamında istifa edebilirdi. Ama onun anlaşılabileceğinden bile emin değilim doğrusu. Bu, bu bir tarafı işin. Bence en önemlisi bu e, subayın ki bu millet Gazetesi'ndeki şey pek hoşuma gitmedi. Efendim bu belge doğru mu falan diye artık burada bile bu belgenin bu mektubu doğru mu değil mi tartışmasına başlatması tabii ki her zaman şüpheci olmakta bir e, gerektir. Ama e, burada bu şüphecilik biraz bana fazla e, angaja olmamanın bir e, gerekçesi e, gibi geldi. E, Radikal Gazetesi'nde yayınlanan e, metin bence en anlamlısı. O metni hatırlatayım. Radikal Gazetesi'nin bugün iki metni tam metin olarak basmış. Bir tanesi e, mektup. O e, ismi bilinmeyen büyük ihtimalle bilgi... E, dairesinde e, albay olan bir e, kişinin mektubu. Onu basmış Taraf Gazetesi dün basmıştı. Evet, evet. Esas beni daha e, ilgilendiren 11. sayfada yer alan e, ve e, mektubun eklerindeki 3 tane ek var biliyorsunuz. Bir tane layıkayı ek olarak koymuş. Bir tane sivil toplum örgütleri ilgili bilgi notu demiş. Onu bilmiyoruz ne olduğunu tam içindekinin. Bir de 22 Temmuz seçimleri sonrası Eylül 2007'de hazırlanmış seçim sonrası değerlendirmelerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapmalıdır? E, e, burada bir harekat planı, gerçek bir siyasal harekat planı çizen e, not var. Evet, bilgi destek planı diye adlandırılıyor. Planı. Tam metni yani bu baya bir e, en önemli metin bence. Bu. askeri operasyon. Şeyi. En önemli metin bu çünkü. Bir yıllardır söylediğimiz, yıllardır söylediğimiz, hissettiğimiz, kırıntılar halinde bilgiler halinde kırıntılar e, kırıntı halindeki e, bilgileri birbirine yapıştırarak oluşturmaya çalıştığımız bir tabloyu burada çok açık biçimde e, görüyoruz. Türk silahlı kuvvetleri iki tane alıntı yapacağım. Birincisi beş Türk Silahlı Kuvvetlerine Destek Başlığı Pardon yeni dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri Başlığı altındaki paragrafın bölümün 5. maddesi. TSK'nın halihazırda yani Eylül 2007 itibariyle siyasi gelişmeleri etkileme veya yönlendirme imkanının ne olduğu. Daha doğrusu bu imkanın kalıp kalmadığının belirlenmesi de önem taşımaktadır. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi gelişmeleri yönlendirme imkanı varmış demek ki önceden. Evet. Ee, bu imkanın kalıp kalmadığının belirlenmesi gerekir diyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi gelişmeleri yönlendirme imkanını kendinde tanıdığını bu kadar açıkça ben e, ifade edildiğini doğrusu darbe sırasında bile görmemiştim. Evet. TSK'nın hali hazırda siyasi gelişmeleri etkileme veya yönlendirme imkanının ne olduğu... Daha doğrusu bu imkanın kalıp kalmadığının belirlenmesi önem taşımaktadır. İkincisi bu birinci değerlendirme, ikincisi aynı TSK ile ilgili bölümde yer alan ikinci paragraf AKP'nin TSK'nın temel konulardaki hassasiyetlerini hatta itirazlarını dahi dikkate almadığı kendi bildiği yolda yürümeye devam ettiği görülmektedir. İktidar partisinden bahsediyoruz. İktidar partisinden ve yüzde 47 e, oy almış bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Bundan iki ay sonra. Evet. Bu seçimden hemen sonra hazırlanmış evet, Eylül bir. Eylül 2007'de hazırlanmış bir metin bu. Evet. Ve burada esas e, sorunun kaynağına iniyoruz. Hemen arkasından bunu hazırlayan ve imza e, genel genel kurmay başkanı emri ile. İmzayı hatırlatıyorum. Genelkurmay Başkanı emriyle Nusret Taşteler Kor Genel Harekat Başkanı. Evet. Harekat Dairesi Başkanı. Ve burada esas meseleye geliyoruz. Esas mesele diyor zaten Metin. Esas mesele, ılımlı İslam veya demokratik İslam olarak nitelendirilen yeni devlet düzeni içinde Cumhuriyet'in temel niteliklerine bağlı PSK'nın kendisine nasıl bir yer bulabileceği ve burada nasıl barınabileceğidir. Şimdi burada artık ılımlı İslam falan filan, İslam değil, TSK burada nasıl barınacak sorununu, bir barınma sorunu. TSK sanki devletten bağımsız bir kuruluş ve cumhuriyetten bağımsız bir kuruluş, e, meclisten bağımsız bir kuruluş ve bir yeni dönemde nasıl barınacak diye düşünüyor. Bu sanki... Ee, piyasa değişti ve biz bu piyasaya nasıl adapte olacağız? Bu piyasadaki tek elimizi nasıl koruyacağız diyen bir şirket mantığı Evet sanki. şirket ya da böyle yarı siyasi parti bir kuruluş hareket gibi mesela TSK'yı destekleyebilecek kesimler son derece azalmıştır diye endişeli evet. bir ifade var. Tam tersine basın, iş dünyası, ticaret odası, sendikalar, üniversite camiasının bir kısmı TSK'nın karşısındadır diyor. Yani PR yapmak ve değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorlar. Ayrıca devam ediyoruz. Bu e, bence en vahim. Yani bu TSK'nın kendisi için çalışan bir kurum olduğunu gösteren bir e, ifade bu. Yani hani diyor ya, Türk, Türk milleti, e, vatan millet, işte e, layıklık falan değil. Esas TSK'nın bu egemen pozisyonunu yeniden üretme amacı taşıyan girişimler olduğunu bence en açık gösteren belge bu. Evet, senin söylediğin bana da uygun geliyor. Çok uluslu bir şirketin hareket planı gibi. Evet, ondan sonra devam ediyoruz. Ee, son paragraf. İki tane daha şey yapacağım. Vaktimiz biraz açtık ama iki tane ne daha diyeceğim. noktaya değineceğim. Bir tanesi eee TSK'yı destekleyebilecek kesimler azalmıştır ee, dedikten sonra TSK'nın imaj tazelemesi. Evet. Ve bu nasıl olacak? Büyük kitlelerin ortak meselelerini kullanarak başlamak gerekmektedir. Ben düşündüm hemen o zaman TSK yoksulluk sorununa el alacak, işsizlik sorununa et alacak. Yani büyük kitlelerin ortak bu meseleleri ne diye. Bunu onu bunu düşündüm. Abi baktım arkasındaki cümle büyük, büyük kitlelerin ortak meseleleri neymiş? Bu nedenle diyor. Öncelikle PKK ve DTP üzerine alınan ve kamuoyunu oluşturacak şekilde ve yukarıda maruz temalar çerçevesinde gidilmelidir. Allah Allah. Demek Türkiye'deki büyük kitlelerin esas meselesi PKK ve DTP. Evet. Böyle bir körlük olabilir mi? Vahim bir körlük hakkını. Evet. Bir ve, ve sonunda da şöyle bitiriyor. E burada da suç işliyor. Burada da gerçekten suç işliyor. AKP'liler bunu nasıl yanıtlayacaklar? Hükümet bunu nasıl yanıtlayacak bilmiyorum. Sondan bir önceki cümle özellikle de seçimlerden sonra AKP'nin gerçek yüzünün görülmeye başlaması. AKP o sırada hükümette biliyorsunuz ve başbakan AKP'li ve bu genelkurmay başkanı da başbakana bağlı. Özellikle de seçimlerden sonra AKP'nin gerçek yüzünün görülmeye başlamasıyla AB çevrelerinde hükümete karşı oluşmaya başlayan tavır istismar edilmelidir. Böyle bir rapor var genelkurmay başkanı emriyle. Kor General Harekat Dairesi Başkanı bunu veriyor. Evet. İstismar etmeliyiz bu tavrı diyor. Evet. Evet. Doğrusu Avrupa Birliği nezdinde istismar etmeliyiz diyor. Evet. <gülüyor> Çok acayip yani. Hakikaten. Kime bağlı çalışıyor bu kurum? Avrupa Birliği'ne de demek ki artık yüzünün bir kısmını çeviriyor. İstismar etme amacıyla ama. Evet. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Ben de. Öktim. Ama bu metin bence hakikaten Benim 10-15 yıldan beri e, Türkiye'de silahlı kuvvetler üzerine e, Kafa yormaya çalışıyorum Benim gibi birçok insan var Fakat bütün o kafa yormalarımın Hah işte tamam Bütün her şeyi özetleyen metindir Bundan sonra artık benim yapacak bir şeye ihtiyacım yok Dediğim nokta olduğunda belirtmekte Biraz rahatladım diyebilirim Hiç olmazsa bu söylediklerim Bir e, hayal mahsuru değilmiş e, Bir e, bir antimiliter e, silahlı kuvvetler öfkesinden kaynaklanan bir e, e, bir e, obsesyon değilmiş. İşte kendilerini ifade ediyorlar. Bundan daha açık ifade etme lüzum yok. Evet yani bu yeni, dün, ihbar mektubunu dün koymuştuk açık radyo e, web sitesine. Ama yeni belgenin tam metni de bugün radikalde. 11. sayfada Ertan Kılıç imzalı bir haberle yayınlanmış tamamı. Onu da koyarsın tabii. Peki, Çok teşekkürler.